Mallarıyla Allah yolunda cihat etmişler, eşit etmektedirler. İşte öyleler, onlar sadıkların ta kendileridir. Malindeki ayeti irme de ve el-mu'minun fi dunya ala 3 ejza'in. Al-ladin amanu billah ve rasulhi, thumma lam yirtabu, wajahedu bi amwalhim wa fi sabilillah. Wal-ladin nasu ala amwalhim wa anfusihim, thumma ladin ıza ala azza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 İstikim ve liyhsun hulukuk. Kamil imanla emirleri yerine getir. Yasaklardan sakınmakla dosdoğru ol ve insanlar için ahlakını da güzelleştir. Diğer bir hadisi şerifte istakimu ve lenhsu ve lemü en min efdal a'malikumu ssalatu ve la yuhafizu ala'l illa mu'minun. İstikamet sahibi olun ama onu layıkıyla beceremezsiniz. İyi bilin ki